Elhamdülillah Ve salatu ve selamu ala Resulillah Şimdi çok güzel bir soru Bir arkadaş soruyor Diyor ki devamlı du duyuyoruz Alimlerden Fetva zamanına mekanına göre Değişilir Bunun ölçüsü nedir desteği nedir Bunu her zaman kullanılabilir Ve kim bunu kullanabilir Evet bu çok güzel bir sorudur Usulü fikh ile ilgili bir sorudur Ve hassas bir sorudur Ve bunu bilmek bir fakih için şarttır. Bunu bilmeden fakih olamaz bir insan. Nedir? El fetva bi ihtilafi zemani vel mekan. Alimler bilir fetva e, e, zamana, mekana göre da değişilir. Burada e, buna cevap vermek için el fetva yehtilifu bi ihtilafi zemani vel mekan. Fetva zamana mekana göre değişilir. Şimdi bu muhteber bir kaidedir. de Usul-ü fıkıhta, kavaid-ül bir muteber bir kaidedir, ölçüdür. Fetve zamanına, mekanına göre değişilir. Şimdi bunu açıklamak için biz önceden bir kaç tane vurgu yapacağız. O vurgularda bunu açıklayacağız. Yani bir kaç mesele. Birinci mesele. E, bilmemiz lazım ki dinin ahkâmi. Dinin ahkamı, hükümleri, asıl kaynağı kitab ve sünnettir. Yani Kur'an ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir. Bunun haricinde hiçbir kaynak kabul edilmez, imkanı yoktur. Bu değişilmeye de imkanı yoktur. Ne zamanında, ne mekanında nedir? Kitab ve sünnet asas kaynaktır bizim için. Buradan hükümler çıkar. Sabit hükümler buradan çıkar. Ne zaman, ne mekan bunu değiştiremez. Bu en önemli meselelerdendir. Bunu bilmemiz lazım. Mesela içki, zina, faiz, ana babayı iyi bakmamak. E, buna benzer hükümler ne zamandan ne mekandan halal, haram. Bunlar değişilmez. Din tamamlandı. الْيَوْمَ Ekmel لَكُمْ د۪ينَكُمْ Allah Teala diyor. Bugün din tamamlandı. O günde ne zamandır? Resulullah vafat etmeden önce. وَرَضِيْتُ لَكُمُ İslam د۪ينَ İslam dininde, bu tamamlanın dininde size kıldım, razı kıldım. Bunu benim karşıma gelseniz geçerlidir? Bunun haricinde geçerli değil. O zaman biz asas, nereden dinimizi alacağız? Kitap ve sünnet. Üçüncü var mı? Yoktur. Evet, bir kısmı, siz icma diyorsunuz üçüncüye. Evet, icma, kitap ve sünneti anlamada şerttir. Kaynak değil. Kitap ve sünnet, İcma'ı anlamada şarttır. Bu da çı kısımdır. Bir böyüc alimler var. Çitab-ı sünnetten anlarlar. Onlar da icma katılırlar. Üçüncü, aydın insan var. Yani ilim telebesi var. Çitab-ı sünnetten direkt anlamaz icma'a dönmesi lazım. İcma vasıtasıyla ile ı sünneti anlar. Anlatabildim mi? İşte icma budur. Ücma üçüncü. Hiçbir zaman icma'te Çitap ve sünnete muhalefet değil. Mesela kitab ve sünnet demiş zina haramdır. İcma gelip hiçbir zaman demez. Zina halaldır. Yen yani zina makruhtür. Yen yani bu bu bu koşularda zina halal olur, bu bu koşularda olmaz. Böyle datayı da giremez. İcma nedir? Asıl dinde anlaşılmayan taraflara anlamak noktayı koymaktır. Bak bu çok önemlidir. İcma budur. İhtilaf meselelerinde anlaşılma çetrefil çıkaracak alimler gelmişler icmaten noktayı koymuşlar. Bu budur O zaman birinci mesele iyi anlamamız lazım. Kaynak nedir? Kitab-ı sünnettir. İkinci mesele bu fetva zamana ve mekana e, e, göre değişilir. Bunda ikinci mesele bez ehli'l ehvâ ve'l bid'at hava ve bid'at ehli ne yapmışlar? Bu cümleyi alıp bu cümleyi alıp, bu nasısı alıp, he, şeriatin delilleriyle ne yapıyorlar? Ee, ebes yapıyorlar. Yani oynuyorlar. Şeriatin delilleriyle oynamaya çalışıyorlar. Bunu ne alıp? işte bak fetva zamana göre değişilir diyorlar. Ne yapıyorlar? Şeriatin ehkemlerini değiştiriyorlar. Bugün de televizyonlarda... Bu doçant, doktor, profesör filan, ilahiyetçiler filan yani ona benzer, oların uşakları yani onlar ehli vid'at çıkmış bu konuda bunu çok dini ne yapıyorlar? Sakız gibi yapmışlar, istedikleri yerine çekiyorlar, lastik gibi. İstedikleri ayeti istedikleri yere boynunu eğiyorlar, ayeti getiriyorlar, hükme bağlıyorlar. İşte bu caizdir, bu böyle demiştir. Başörtüsü şert değil. Ö önemli olan insanın kalbi temiz vesaire. Biliyoruz. Bunu ben anlatmaya gerek yoktur. Çünkü bunu bu dönemde biz yaşıyoruz. Buların hedefi şeriatin maksadını, gayesini çıkartmak değil. Bunların hedefini, e, hedefleri e, bu cümleyden fetva zamana, mekana göre da, e, değişilir ki bu cümleyden ne yapmak istiyorlar? Şeriatin boynunu kendi hava nefislerine uydurmak istiyorlar nasıl kendi hava nefislerine uydursalar işte şahvani nefislere uydurmak için ayetleri boynuna eğiyorlar bu ikinci mesele bu çizini anlamamız lazım birinci din kitap boşluğundan kaynaktır ikinci bu çizimden dikkat etmemiz lazım bu çizim tehlikeli bir çizimdir bu türlü bizim dinimizde e, kaideleri alıyorlar yerinde kullanmıyorlar asıl olan yerinde kullanan kaideler doğrudur yerinde kullanmasan her şey olur la tekrabus sala diyor ayette diyor namaza yaklaşmayın ama ayetin sonu nedir sukara. sarhoş olduğunda namaza yaklaşmayın tabi bu ayet mensuhtur o ayeti alıyorlar oradan la tekrabu ha, olur, bu, bu, bunlar aynen bu şeydendiler bu dinlendiler Evet üçüncü mesele bilmemiz lazım ki bu kaideyle Dedik ki biz din ahkamı sabittir bunu hiçbir şey değişemez Üçüncü mesele dinin ahkamı sabittir kitap o sünnetten dedik Birincide dedik kitap o sünnet kaynaktır İkinci dinin sabit ahkamlarını hiç kimse değiştiremez Halal haram diyemez harama da halal diyemez Resulullah vefat ettikten sonra din tamamlanmış. Ne mensuh olur, ne iptal olur. Hatta icma şartı dediğimiz icma şartı şarttır kitap sünneti anlamak için. He? Kitap sünneti anlamak için şarttır o icma. Ama sahabeler mesela dedik icmaya yok yokuydu. Çünkü otomatik icma yapıyorlar. Hepsi mevcutuydular. Ama ondan sonra icma şart oldu. İcma Kişeltir kitap sünneti anlamakta. icma bile yapamaz. Üçüncü bizim kaynağımız icma'yı diyoruz. Üçüncü kaynağı yapamaz. halal haram kılsın haramı halal kılsın. Bunu böyle bilmemiz lazım. Bu çok önemli meseledir. Bak alimler diyorlar ki Hristiyanlar Resulullah dedi ki ayette işte Ödey Üdey ibn-i hadisi biz ibadet etmiyorduk olara ya Resulallah. Diyor hayır onlar haralı haram haramı halal kıldırıyordu. Bak fark ediyor. Anlatabildim mi? Bu fetva kaideden onlar fark ediyorlar. Mesela kaide ne diyor? Kaide ne diyor? Fetva zamana mekana göre şey olur. Demiyor şer'i hüküm zamana mekana göre yayılır. Yani içki haram ise bitti haramdır. Kıyamata göre haramdır. Anlatabildim mi? Ama sen içkiyi hiçbir fetva halam kılamaz. Ama bu bize delil getiriyorlar bazı arkadaşlar. Ne diyorlar? İşte Resulullah diyor onlar, e, hakamları e, papazları ne yapıyorlar? E, ha, halamı haram haramı halal kıldırıyorlar. Olara Allah'tan tapıyorlar. Ödey dedi ya Resulullah biz tapmıyorduk olarak. Ödey Hıristiyan idi önceden. Dedi ya Resulullah biz tapmıyorduk olarak. Hayır diyor. Allah'ın emrini değiştiriyorlar. Siz de onlara itibar ediyorsunuz. E şimdi fetvadan dolayı bir tane demişte de bu hüküm caizdir. He? Mesela ördek alalım. O yatmak. O yatmak caizdir caiz değil. Biz diyoruz caizdir bize diyorlar siz kâfırsınız. Neden? Çünkü Allah'ın hükmü değişti. Allah, Allah diyor caiz değil. İşte bu fetva ile hüküm ayrıdır. Fetvayı bilmek lazım. Fetva nedir? Yani bir meselede zamanına, mekanına göre değişilen bir meseledir. Anlatabildim mi? Hüküm nedir? Allah'ın apaçık hükmüdür. İçtihad babı kabul etmeyen meselelerdir. İçtihad babı kabul etse o zaman ne diyor? Hüküm değişilir. Değişilebilir. Bir mahsuru yoktur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Öde'yi anlattığı burada diyor onlar Allah'ın hara, haram kıldığını alimlere halal kılıyordu. Onlar da alimlere uyurlar. O zaman Allah'tan başkasına tapıyorlar Apaçık. Ama bizim iştihadi babden diyorlar. İştihadi bab değişilir. Onun için alimler bu konuda çok titiz davranmışlar. Çok titiz. Bunu İmam Şatibi özellikle muvafakat kitabında he, bak birinci ciltte özellikle bunu çok güzel anlatmıştır. Bu şeriatin en özelliğindendir. Ahkemler değişilmez, iştihadi meseleler değişilebilir. Üçüncü, e, dördüncü mesele bunu anlamamız lazım. E, bu da dördüncü mesele nedir? Fetvaler dedik değişilir, hükümler sabittir. Bu dördüncü meseledir. Fetva değişilebilir, hüküm sabittir. Haral haraldır, haram haramdır. Ama ne değişilebilir? Fetva değişilebilir fetva nereden alınır? İhtihad meselesi sanılır. İhtihad meselesiyle fetva meselesi halal haram meselesi fark ediyor. Niye bir meselede ihtihad oluyor? E bak başka bir kaide var. Diyorun la ihtihad ma'annas. Nas olduğu yerde içki haramdır. Hiçbir ihtihad babı olmaz, kabul edilmez. Ümmet hepsi icmâ' etse kabul edilmez. Duvara çalarız olan sözleri. Nazruluhu ardal haid. İmam Şafii'nin dediği gibi. Ama biz iştihad meselesinde nas yoktur. Orada ne oluyor? Fetva meselesi oluyor. Fetvayı ne yapıyoruz biz? Kabul yapıyoruz. Fetvayı ne yapıyoruz? Kabul yapıyoruz. Fetva değişir Ondan dolayı fetva zamana, meçene, adeta ürfa göre değişilebilir. Memlekete göre değişebilir. Ama Ahkam değişilmez. Bunu da en güzel şekilde İbn-i Al-Kayyim İlâmin Muvak'in kitabında çok güzel açı oluyor. Her zamanda, her mekanda mesela örnek verirken fetva nasıl değişilir? Hüküm değişilmez. Mesela fit, zekatil fitr fitr zekati nedir? Ramazandan çıkarken ee, zekat var. Beyram namazından önce o zekatı vermemiz lazım. O Ramazan ayının zekatidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş? Demiş ki: Zekatül fitr verin. Neyle onu teşri etmiş? Demiş: Yemek verin. Bi miqtari sa' bir sa' bir ölçek. Yemek verin. Yemeklerin de adını koymuş. Şeir, temr, iqt. Arpa, yenhurma, yen hurma, yen iqt. İqt'in şu anda karşılığını bir Türkcesini bilmiyorum. Bir yemektir. Bulgul gibi olabilir bir şeydir. Şimdi bunu alimler böyle tutmuş. Ne demişler? Yemek verin. Böyle devam etmiş. Ne verilmişler? Arpa verilmişler. Hurma verilmişler. Ikıt verilmişler. Şimdi bu dünya değişildi. Arpa kimse yemiyor. Arpayı sadece e, merkebler, koyun e, vesaire şeylere veriyorlar. Hurma da süs malzemelerindendir. Olması olmazdan değil. Ikıtta dedikleri burgul cibi ise başka bir e, nadir bir yemeği ise onu da kimse yemiyor. Alimler ne yapmışlar? Alimler iştihad etmişler. Bu fetvayı değiştirmişler. Demişler ki adet urf. Bir de Resulullah dediği zaman da arpa tamır nerede Yarım Yarımada'da. Ama Şam'a gelseydin Romanlar başka bir şey yerler. Onun için sahabeler Şam'a geldiklerinde ne dediler? Daric olan bu ülkede yemek nedir? Onu vereceksin. Mesela bugün de en daric yemek nedir? Pilavdur. Pirinçtir. Ondan sonra makar nedir mesela dedim. Ondan sonra doğumuzda mesela bulguldur. Vesaire. Bu yemekleri olabilir, değişir. Onun için o zaman ne oldu? Fetva zamana mekana göre değişildi. Ama hedef de yerine vardı. Şeriat değişildi mi hüküm şer'inedir sabittir. Zekatil fıtır miktarı da sabittir. Ama neyi değişildi? Çeşidi değişildi ama bu değiştirilmek olabilir. Bunda bir mahsuru yoktur. Vesaire alemler buna göre de ölçü veriyorlar. Ha bazı alimler geldiler dediler ki zekatil fıtır para da olur versin. Mesela iki buçuk kilo pirinç veriyoruz. Bugün de mesela. Bunun yerine çı buçuk yerine pirinç kaç paradır mesela diyelim? 2 liradır. Beş lira fı fıtır zekatı verebilirsin. Bazı alemler böyle iştihadı ettiler. Bu da iştihadı bir meseledir. Ama bazı alemler bunu kabul etmiyorlar. Gerçekte olan budur. Çünkü Resulullah yemek demiş. O zaman da para vardır. Resulullah derdi para verin. Niye dedi yemek? Resulullah'ın nasrında durmamız lazım. Bunun gibi talak meselelerinde, nikah meselelerinde, yemin meselelerinde Adet Urfa göre değişilir. Talak meselesinde, mesela bir dene hanımını dese git babanın evine, anlamı geliyor bu ülkede, anlamı geliyor, o boşadı kadını. Ama başka bir ülkede git babanın evine, yani buna kızmıştır. Git babanın evine yani. Ama boşamak kastetmiyor bunda. Bir o bir ülkede, kastetilen ülkede onun bir talakı düşer. Ama o birisinde düşmez. E kadı, kadının, bir kadı, Geldi bu meselede hüküm veriyor. Kendi meselesinde düşürürse ona demezsenin talakın düştü. Sorar adetinde, örfunda nasıldır bu şey? Ona göre verir. Onun için İmam Kurafi, böyük alimlerden birisidir. Furuk kitabında çok enfes bir şafi alimdir bu Allah rahmet eylesin. Baya bu dört mezheb ne böyük alimler çıkartmış elhamdülillah. Diyor ki her zaman furuk kitabında birinci cilt 321. birinci sayfede enfes bir e, söz söylüyor diyor ki adet urf çok önemlidir onu itibar etmek lazım her zaman sen kalsan kitapların arasındaki hükümlerden ömür boyunca onu ile fetva versen sen çok bir cürüm işlersin hem kendi nefsi hakkında hem kendi beledin hakkında onun için adet urf her zaman şeriate karşı gelmesi o muhtebardir ve bulara naslara, iştihadi meselelerde naslara bağlı kalsan he, dinde dalalet yaparsın. Dinin asıl alemlerin maksadını, bizden geçmiş önceki sünnetlerini ne yaparsın? E, da cahil kalırsın. Onun için diyor ki itibar almak lazım. Bundan dolayı da İbnül Kayyim'de, İlâmül Mûk'in'de aynen bu konudan bu meseleleri apaçuk destekliyor. Onun için arkadaşlar e, fetva zamana ve mekana göre değişilir. Bu çok güzel bir fetvadır. Kaidedir ehl Sünnet'te. Muteber bir kaidedir. Ve her zaman bununla amel edilir. ehli Sünnet bununla amel edilmiş etmişler ki fetva teteğeyyir bitegyiriz zemani vel mekan demişler buna fetva değişir بتغيير الزمان والمكان fetva zamana mekana göre değişilebilir. hatta başka bir sözleri de var kaideleri de var la la bi zaman hükümler zamana göre değişilse bu inkar edilmez bu da bir kaidedir. aynen buradan çıkartmışlar. da mücelletü'l ahkamda hanefi e, Osmanlı zamanında alimlerimiz çok güzel e, mücelletil ahkemde ve şerhinde duraril hukumda bunu çok güzel açıklamışlar örnekler vermişler öyle enfes açıklamışlar ki bugün günde yani acizdir insan bunu e, anlamaktan Bunun, yani ne kadar güzel alimlerimiz bu noktayı koymuşlar İşte özetlesek bu meseleyi esas hükümler diyoruz ki Kur'an sünnetten arınır orada haram halal orada bellidir burada iştihat kabul etmez İslam'ın rükünleri, İslam'ın şertleri, imanın şertleri zaman mekene göre değişilmez. Teabbudi meseleler, zaman, mekan, beled, eşhas, ürfe göre değişilmez. Namaz böyle kılınır, zekat böyle verilir. Bunlar hepsi kitapta var. Akide zaman mekene göre değişilmez. Ama neler değişilir? Adı üzerindedir. İştihadi meseleler zaman ve mekana göre değişilir. Mesela ben burada bu soruyu cevap, e, şu mes örnekten e, kapatmak istiyorum. Mesela e, e, fetva e, oy vermek meselesi. Yani parlamentoya cirmek meselesi. E, i̇mam e, şey e, Muhammed Kutup, Allah onu şifasını versin. Hastadır, yaşlındır. 60 senedir mücadele veriyor. Diyor ki İslam parlamento vasıtasıyla he, haçim kılmaz. Parlamento vasıtasıyla parlamento cirmekten İslam hükmü yer üzerinde gelmez. Neyle gelir? Mücadele veriyor. Bunun da şeyini delilleriyle yazıyor. 60 senedir hayatını hiç koymuş. İslam eğitim vasıtasıyla gelir. Resulullah nasıl 13 senede yetiştirdi. Ondan sonra devletini kurdu. Biz 13 sene değil. allah Alem. Önemli olan biz yetiştireceğiz nesil o nesil devlet kuracaktır. Doğrusu da olan budur. Parlamento vasıtasıyla geleyim yukarıdan hükümleri değiştirin bu olmaz. Bazı Müslümanlar diyorlar biz hükmele geçirelim Yen inkılap askeri devrimle ele geçiririz biz ondan sonra şeriatı tatbik ederiz. Bu olmaz imkanı yoktur diyor. O doğru olan budur. Ama ne diyor Diyor Türkiye hariç, Türkiye müstesnadır. Diyor Türkiye layıklar öyle yaktılar yeri, yeri yaktılar, kendi hükümleriyle her şeyi bağladılar. Onun için İslam ölçümü parlamento vasıtasıyla gelmesi şart oldu diyor. O zaman Türkiye bu kaydeden müstesnadır diyor. Türkiye'de parlamentoya girmek şarttır diyor. Bak böyle böyüc bir alim Seyyid Kutub'un kardeşi. Bu hayatını, bunun için mücadelesini veriyor. 60 sene şu anda bunu yapıyor. Ama ne diyor? Türkçe'ye müstesna diyor. Türkçe'de parlamentoyu girmek şarttır. Biz buna mutlak katılıyoruz, katılıyoruz. Ben kendi görüşümü demiyorum. İbni e, Muhammed Kutub'un görüşünü aktarıyor. E şimdi bu ne demektir? Demek ki adam alimdir, biliyor. Neyi biliyor? Ahkamü şer'iye makası şer'i'ni biliyor. Diyor ki çünkü bunlar burada yol koymadılar. Sen gelip o düzenleri değiştireceksin. Ondan sonra değiştirir. O zaman biz gireceğiz parlamentoya. Parlamentoda değişeceğiz. Oy meselesi de aynen öyledir. Bir kısım alimler diyorlar. E, e, oy yerine göre verilir. Yerine göre verilmez. Hiçbir alim demiyor. Bir, bir ülkede oy verilmez. Çünkü oy vermekle parlamentoya girmeyen höchümleri ayrı ayrıdır. Anlatabildim mi? Alimler bu konuda ihtilafleri takva babındandır. Yani sen ihtiyat alırsan oy verme ama kimseyi diyemezsin oy vermek haramdır. Diyemezsin bunu. Çünkü o oyu neye veriyorsun sen? Masalih mefasit mefsedet maslahat gereği veriyorsun. Ben bugün de gittim oy attım anlamı değil ben o sistemi destekliyorum. O sistem ben atsam atmasam var ayakta. Ama ben ne yapıyorum? O sistemde en ehveni şerri üzerime seçiyorum. Bu da vaciptir alimler diyorlar. Yani sana düşman getirmiş iki tane hüküm vermiş önüne. Dur bu haramı yap. Biri ehvendir, biri çok haramdır. Hangisini yaparsın? En ehveni yapmak zorundasın. Yapmazsan sana aziyet verir. Alimler diyorlar caizdir en ehveni yapmak lazım. Onun için eee biz ne yapacağız? Biz oy vermekte biz sistemi desteklemiyoruz. Hiç kimse sistemi desteklemiyor. Ama ne diyoruz? Biz oy veriyoruz. Önümüze A partisi de C partisi gelsin. İster o C partisi yani A partisi gelsin. Çünkü o A partisi gerçek benim için önümü açıyor. Önümü açtığı için ben ona oy veriyorum. O önemli değil. İster Ahmet olsun, ister Johnny olsun. Biz bunu hesaba katmıyoruz. Johnny olsa bile, bugün de mesela Türkiye'de Tayyip Erdogan'a niye oy veriliyor? Çünkü adam gerçek demokrasiyi getiriyor. Gerçek demokrasiye biz inanmıyoruz. Ama ne, ne diyoruz? Gerçek demokrasiyi, Musulman'ı serbest, rahat bırakıyor. Rahat bir nefes alıyor. Ona göre eğitimi, şeriatı yaşıyorsun ve yaşatmaya kalkıyorsun. Ama gerçek olmayan demokrati seni ne şeriatı yaşatırıyor ve ne yaşattırmaka yol veriyor. E şimdi biz ne yapacağız? Bu adama diyeceğiz. Geçici olarak bu, adama, bu adam gelsin. umudumuz budur. Ne olsun? Biraz önümüz açılsın. Onun için alimler burada cevap vermiş. Hiçbir alim yer üzerinde yoktur desin ki bugün de oy vermek haramdır. Kim derse gelsin bizim karşımıza alimden çıksın. Delilden değil. Bak delil kabul etmiyoruz. Biz ne dedik? Kitap sünnet esastır. Kitap ve sünneti kellemizin üzerinde yeri var kabul ediyoruz. Ama kitap ve sünneti sen dört hadis okumuş anlayamazsın. Alimler okur. O zaman yer üzerinde alim desen yoktur. Sadece ben varım. O zaman en az sen haliklerin tek kendisisin. Resulullah'ın haber verdiği gibi. Biz alimlerimize döneceğiz. Kusura bakma. Hariciler de dedik ki sahabeyi öldürüyor. Neden? Hz Ali tekfir etmiyor ama Hristiyanı maramına, yoluna ulaştırıyor, hizmetini yapıyor. Ona diyorsan Allah bize vasiyet etmişsen ehl-i zimmetsin. Bu fikirden biz tartışmamız yoktur, buları kapatmışız. Bunlar diye de yapılmak caiz değil alimler diyorlar. Çünkü bunlar zir cahildiler. Biz ilimden konuşuyoruz, alimden konuşuyoruz, bunlar hala ayetleri çıkartıyorlar, önümüze getiriyorlar. E kimse ayet inkar etse zaten kafir olur. Kimse ayetin belli halal, belli harami inkar etse kafir olur. Ama bu iştihadi meseledir. İştihadi meseledir. Onun için e, Tayyip Erdoğan'ın bugün de Türkiye'de görevini CHP yapsa biz CHP'ye oy vermemiz vacip olur. Neden? Üzerimizden zulmü kaldırıyorsun Burada bir olay var. Ben diğer derslerde anlattım İbni Esem'in Londra'da verdiği fetva Londra'daki Müslümanlar için. Diyor ki iki belediye var, belediye seçimi var, iki tane başkan var. Biri orijinal İngiliz, birisi Pakistanlı aslı. Ama o Pakistanlı aslı bizim buradaki bazı kısım Musulmanlar gibidir. Musulmanlığı sevmiyor ve saldırıyor. O İngiliz hiç her çeşe eşit devleniyor, demokrasi, adaleti sağlıyor. i̇bn Esemin dedi o adaleti sağlığına verme vaciptir, vermeniz lazım. Vermeseniz vabal altına girersiniz. Hadi gidin İbn-i İsemin'e yapın var eğer yani. ondan dolayı bu meselelere e, alimlerden alınır fetva zamanına mekanına göre de değişilir bu gerçek bir kuraldır bugün de biz diyoruz oy vermek olur yarın diyeriz oy vermek olmaz mesela ben Türkiye'ye geldiğinden beri oy vermek olur diyorum oy vermek iyidir diyorum ama ne zaman adı musulmandılar diye Çoşke çıkacaklar diye bütün şer odağı birleşti. Ne dediler? Bular çıkmasın diye ne yaparsalar yaptılar ellerinden geldi. O zaman ben dedim İslam'dan çifir savaşı oldu. Yani biri Müslüman'ı saldırıyor, biri ılımlı Musulman diyor. Yine ne yapacağız biz? O o tarafta duracağız. Müslümanlar tarafında duracağız. O zaman ne dedim? Vaciptir dedim. Yarın bu vaciplik kakar. Anlatabildim mi? Bu vaciplik kahar, Ne olur? Mustahab olur. Bir gün şart değil. Çünkü adalet saklandı. Bütün partiler Türkiye'de bugündeki Tayyip Erdoğan'ın yaptığını yapıyorlar. O zaman deriz vermeyin oy. Çünkü bizim oy vermemiz bir şey değiştirmiyor bu sistemde. O zaman oy vermek haram olur. Çünkü bir şey değiştirmiyor sistemden oy vermemiz. Onun için haramdır. E yeri gelir. Fetva zamana, mekana göre değişir. Bak aynen Abdullah Yolcu caiz diyor, vacip diyor. Sonra ne diyor? Bir gün olur haram diyor. Bir mahsul yoktur. Fetva zamana, mekana göre değişilir. Anlatabildim mi? Ama bu zamansın biz bu fetvayı verdik. Bu kaide de burada çok güzel o oturmuş. Biz de böyle Allah'a, Teala'ya yakın düşüyoruz. Böyle inanıyoruz. Alimlerimizin eteğini tutmuşuz. Siz de alimleriniz varsa adlarını söyleyin bize. Kitablarını götürün okuyalım. Siz dediğiniz alemler bizim hepimiz Tanrımız arkadaşlarımızdır. Birçoğu benim barabar yetişmişiz. Çetrefilli yerlerde de bulunmuşuz barabar. Anlatabildim mi? Bulardan barabar ilim talep etmişiz 25 sene önce. Hepsini tanıyoruz 20 sene önce. Hepsinden alver e, yapmışız biliyoruz. Bir kısmı, birçoğu da samimidir. Bir kısmı ifrata getmiş. Bir kısmı, bir kısmı dönmüş fetvalarından. Birçoku döndü, birçoku dönüyor fetvasında. Neden? Aklı pişkin oldukça, zaman değiştikçe dönüyor. Demek ki bizim sözümüz yine doğrudur. Kimin peşinde gideceğiz? Alimler. Alimler yolun sonunda oturmuşlar ama yolda giden, iştihatle gidenin yolda gidiyor, onun peşine düşmek yanlıştır. Yolu bitirmiş sene yolu tarif eden en güzel o yapar. Ama yolda gidiyor sana yolu tarif etse de yanlış yapar. Çünkü önünde yolu kat etmediği yollar var onları bilmiyor. Ama alim yetişmiş hedefte oturmuş sana anlatıyor yolda ne var. E bu ona benzer. Onun için biz alimlerimizin peşindeyiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.